Allah size pek merhametlidir. Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa, biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz. Ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz. Bir de Allah'ın,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 ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar ve yetmezmiş gibi bir de kalkıp kâfirler hakkında onlar müslümanlardan daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın. Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar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 Şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. Baksana o kimselere ki savaş zamanı değilken kendilerine savaşa sebebiyet vermeyin. Namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin denilmişti. Sonra onlara savaşma farz kılınınca onlardan bir kısmı insanlardan Allah'tan korkarcasına Hatta daha fazla korkup şöyle diyorlar: "Yaram bena, niçin bize harbi parç kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki dünya zevki pek azdır. Ahiret ise günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. Nerede bulunursanız bulunun sağlam yüksek kulelerde hatta eflâke ser çeken"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 her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İnsanlar arasında, Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için, biz sana kitabı, gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık, hainlerin müdafâcısı, avukatı olma, Allah'tan af dile. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur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 bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur. Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. O şeytana ki: "Yâ Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım." onları bir takım temennilerle oyalayacağım, onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir. Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka,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 Gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Şayet gösterilen gayretlere rağmen, eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah, her birini lütfu ile müstagnî kılar, birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi Allah'ın mülküdür.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 İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır. Münafıklara müjde ver ki, can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir. O münafıklar, mü'minlerin dışında kâfirleri dost edinirler. İzzet ve desteği, onların yanında mağarıyorlar. Oysa bütün izzet ve kuvvet, Allah'ındır. Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin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 Her kimi de Allah şaşırtırsa, sen ona hiçbir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp, kâfirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak, Allah'a aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? Göz göre göre, Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? Şu kesindir ki,